Üstte üstü kırmızı düğme var. Basınca şimdi basıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmedühu ve nestaînühu ve nestağfirü. Ve na'ûzü billahi min şerûri enfüsnâ ve min seyyiâtin amâlin. Men yehdihillahu fela mudilleh ve men yudlil fela hadiyale. Eşhedü en la ilahe illallahü ahdehu la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu erselahu bilhuda ve dinil haqqı iliyye zahirahu ve le dini kulli ve kefa billahi şehidâ. Ve ba'd. Değerli Kardeşlerim, Bugünkü Ebu Davud dersimizde Geçen haftaki Ebu baptan devam ediyoruz. Eee konu ayakkabılarla namaz kılma meselesiydi. Birinci hadisimiz 651 numaralı hadis. Haddesena Musa yani İbn İsmaila haddesena Ebano haddesena Katade tu dedi bakkrubna Abdullah, an Nabi ﷺ, buha da, diyeceğiz. "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, Mürselun sahihun. Şeyh Elbani Rahmetullah Aleyh e, hadis sahihtir. Onun isnadı mürsel olarak sahihtir. Mürsel olarak sahihtir diyor. Bu hadis e, geçen haftaki e, son hadisimizin Aynısı o Ebu Said'in-i Hudri'yi radıyallahu anh tarikiyle rivayet edilmişti. Burada e, sahabe tabakasında sahabe gizlendi. E, Bekir İbni Abdullah hadisi direkt resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve rivayet ederek mürsel olarak rivayet etmiş oldu. Ama senet sahip. Şimdi bu hadisi Ebu Davud'un rivayet etmesi... Ee, Bekir Bekr Abdullah tarikiyle rivayet de hadiste iki yerde gazarun kelimesi pislik de anlam bakımından aynı da lafız olarak farklı. Gazarun kelimesi geçmişti. Burada habesun kelimesi geçiyor. Bu şekilde de rivayet edildiğini söylemek için eee bu hadisi Ebu Davud mursel olarak rivayet etti. Yani iki yerde de eee bihada yani bu hadisi rivayet etti. "Qala fihi ma khabethun." O iki yerde khabethun kelimesini söyledi. "Qala fil mevdi'ayn." Yani iki yerde de aynı kelimeyi khabethun kelimesini söyledi. Ee, şimdi e, geçen onun fıkkıyla ilgili bir şeyler söylemiştik ee, İmam Hatabi e, hadisin e, bu kısmına e, daha iyi anlayayım kasıt nedir diye baktığımda şu ifadeyi söylüyor resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem ee, Yevrail Aleyhisselam kendisine gelip de ayakkabısında pislik olduğunu haber verinceye kadar namazına devam ediyor. Buradan e, hareketle Hattab-ı Aleyh diyor ki bir insan elbisesinde pislik olsa ve bilmeden onunla namaz kılmış olsa yani onu namazı bitinceye kadar görmemiş olsa, farkında olmamış olsa, namazı alimlerin ittifakıyla sahihtir. Ona hiçbir şey lazım gelmez. Onu gördükten sonra ancak onun tathiri gerekir diyor. Dolayısıyla bunu da hadisin fıkhından olarak eklemeyi uygun gördüm. 652 numaralı hadisimiz. hadisin senedi Haddesena Kutaybe bin Saidin haddesena Mervan bin Muaviye'l Fezari an Hilal bin Meymun el Remli. Ayye ala ibn Şeddad bin Evsin an Ebihi yani Şeddad bin Evis. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haleful yehuda fe innehum la yusalluna fî ni'alihim ve la kıfafihim. Kale el-Şeyh rahmetullahi aleyh Kultu isnaduhu sahihun ve kaza kale l-Hakimu wa wafaqahu zahabi wa qala al iraqi isnaduhu hasanun wa qala shaykani la mat'ana fi isnadihi wa akhrajahu ibnu hibban fi sahihihi şeyh rahmetullahi aleyh e, hadisin isnadı sahihtir e, hakim de işte bu şekilde söyledi e, Zehebi ona muvafakat etti Iraki'yi hadisin isnadı Hasen'dir dedi. Şevkani onun senedinde taan edilecek bir şey yoktur dedi. Ve onu İbni Hibban Sayhin'de tahric etti dedi. Şeddat bin Eys radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere muhalefet edin. Kuşkusuz ki onlar ayakkabılarında ve meslerinde namaz kılmazlar buyurdu. Şimdi bu hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere muhalefet edilmesini emrediyor ve hangi hususta muhalefet edileceğini ondan sonraki ifadelerinde açıklıyor. Bu muhalefet edilecek husus onlar ayakkabıları ve mesleri içerisinde namaz kılmazlar. Siz namaz kılın onlara bu şekilde muhalefet edin diyor. Şimdi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere muhalefetle ilgili birkaç hususta emri var bize. Onlardan bir tanesi bu. Şimdi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyanlar değil de özellikle Yahudilere muhalefet edin ifadesini ifadesini e, müteaddit defalar söylemesinin sebebi çünkü onlar Yahudilerle birlikte yaşıyorlardı. Yahudilerle birlikte yaşıyorlardı ve Yahudiler kitap ehli bir kavim. Yani kendilerine, kendilerine inmiş bir din var. Her ne kadar o dinin hakikati ve aslı, İslam'ın ta kendisi ise de, e, muharref olduğu için onlar kitaplarını tahrif edip de, e, Allah'a ve kendilerine gönderilen bütün, Resul ve Nebiler'e muhalefet ettikleri için Müslümanlar onlardan etkilenmesini istiyor. Onlardan etkilenmesini istiyor. Bundan dolayı bir hadiste de bir hadiste de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler sakallarını boyamazlar. Sizler sakallarınızı boyun, onlara muhalefet edin diyor. Bir yerde de. Bunun gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve emirlerini Duyduğumuz anda yani İslam'ın İslam'ın muharref dinlere benzemesini istemiyor. İslam tahrif odu olmamış, terü taze bir din ve o din Allahu Teala'nın artık bir başka dine tahammül etmediği, herkesin o din ile mütedeyyin olmasını istediği bir din. Dolayısıyla o dine bir başka dinden bir şeyin aktarılmasını, iletilmesini istemiyor. Buna tahammül etmiyor. Çünkü bildiğiniz gibi Rabbimiz Azze ve Celle ve men innet din inde İslam ve men yetevi gayre'l İslam'ı dinen felen yok beleminhu ve huve fil ahireti minel hasirin ayetinden dolayı Allah'ın katında din İslam dinidir. Her kim İslam'dan gayri bir din isterse o ondan kabul edilmeyecektir ve o ahirette zarar edenlerdendir diyor. Yani birincisi, birincisi ayet İslam'dan gayri bir dini Allahu Teala birinci ayet Allah katında dinin İslam olduğunu söylüyor. Ve ikinci ayette İslam'dan gayri bir dini hiç kimseden kabul etmeyeceğini <gülüyor> ve o insan her ne kadar ben Yahudilik münte, dinine müntesibim veya Hristiyanlık dinine müntesibim, ilahî dinlere müntesibim dese de o insanlardan o din kabul edilmeyecek ve ahirette de o insan zarar etmiş olacak. Bundan dolayı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin Hükümlerine son derece dikkat ediyordu, titiz davranıyordu. Hiçbir başka dinden bu dine bir şeyin girmesini istemiyordu. Muhalif olan şeylerde de siz öyle yapmayın, siz onlara bundan muhalefet edin diyordu. Bu iyice bilinmesi gerekiyor kardeşlerim. Hocam bu ayakkabı ve namaz, hızlı namazlar bölümünü biraz açar Onların namazları nasıl Şimdi... Bizim günümüzde Yahudilerin namazlarını sadece bir takım neşideler olarak biliyoruz. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de. Yani bizde olduğu gibi bizde olduğu gibi işte muharref dediğimiz şeyler o. Onlarda ne kıyam var, ne ruku var, ne secde var, ne emsali bir şey var. Şimdi Allahu Teala Allahu Teala Meryem Validemiz'e hitap ettiğinde e, aynen İslam'da olduğu gibi kunut etmesini istiyor. Ruku etmesini istiyor ruku edenlerle beraber. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ona bunu emrediyor. E, Mihrapta namaz kılarken Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsederken Kıyamda namaz kıldığını söylüyor. Bu şekilde Allahu Teala'ya ibadet ettiğini söylüyor. Bugün öyle bir şey yok. İnsan, onların e, gördüğümüz kadarıyla kiliselerinde e, bir takım sıralar var, oturaklar var. Neşide söylüyorlar. İlahi deniyor ona. Buna salat diyorlar. Şimdi e, salat kelimesi sözlük manasını ele alırsak belki onu o ifadeyi içerir. Ama e, salat kelimesinin şer'i manası şer'i manası belirli zamanlarda belirli hareket ve söylemlerin içeriği bir e, tapınmanın ismi olmuştur artık salat. Dolayısıyla o sözlük manası bitmiştir. Hiç kimse Sözlük manasından hareketle ben salat yapıyorum Allahu Teala'ya diyemez. Dediği zaman tabii ki iş çağrından çıkıyor. Farklı bir dini ifade ediyor o zaman. Dolayısıyla "Es-selatü ves buradaki ifadesi son derece önemli. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. O dinlerden hiçbir şeyin İslam'a getirilmemesini. Belakis oralarda onlara muhalefet edilmesini emrediyor bize. 653 numaralı hadisimiz Haddesana Muslimüb-i İbrahim'e Haddesana Ali-i İbn-i an Hüseyin-i Muallimi an Amr-i i̇bn an ebi an Ceddi-i kal Ra'aytu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yusalli hafiyen ve mütenailen mütenagilen, mütenailen mütenagilen fark etmez. Evet. Birisi bir babtan, birisi infal, birisi iftial. Bir şey, birisi tefa ulbaba. Sizde öyle mi? Hepinizde? <gülüyor> infal baba, mütenagil mi? <gülüyor> Benimki hatalı olabildir belki elimdeki nüsha. Kale Şeyh Rahmetullah Aleyh Kultu isnaduhu hasenun sahihun Şeyh Rahmetullah Aleyh hadisin senedi hasen ve sahihtir dedi. Amr i̇bn Şaib babası ve dedesi tarihiyle rivayet ederek şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ayak kapısız e, yalan ayak ve ayakkabılı olarak namaz kıllar halde gördüm diyor. Hafiyen, çıplak ayak demektir. E, Munteilen, sizin dediğiniz gibi. E, doğru mu? Munteilen. İftial babı o zaman infial diye hata ettim ben özür dilerim. İftial. Metena ailen işte tefa bâbı. Evet. Ve ayakkabılanmış, ayakkabılarını giymiş olarak. Burada bu hadisin bize anlattığı, değerli kardeşlerim, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kılarken ayakkabıyı çıkartma, ayakkabılı olma olarak külfeti kendisinden uzaklaştırdığını görüyoruz. Ve onda bizim için, onda bizim için ne var? Kolaylık var. Eğer ortamımız müsaitse ayakkabıyla. Ortamımız müsait değilse ayakkabısız olarak. Ayakkabısız olarak namaz kılmamız için bize Aisiratü Vesselam güzel örnektir ve bize bu hususta bu hadis olarak ve geçen hadislerle ruhsat vermektedir. Bende de 88. bab. Babul musalli iza hala 'an ayna ya da namaz kılan ayakkabılarını çıkardığı vakit nereye onları nereye koyar bab? Hadessena el Hasan ibn Ali Haddesena Osman ibnu Umara, Haddesena Salih ibnu Rustem, Abu Amirin an, Abdurrahman ibne Gaisin an, Yusuf hepni, Mahke an, Ebi Hureyrete, Radyallahu an, Ana Rasulullah sallallahu ve sallam, Gal, Ida, Cila, Ahad Kum, Fala, Yadag. ن عليه أن يمينه ولا أن يساره، فتكون أن يمينه غيره، إلا لا يكون أن يساره أحد، واليدعهما بين رجليه. قال الشيخ رحمة الله عليه: قلت اسناده حسن صحيح، وقال العراقيو سنده صحيح، وصحه الحاكم ووافقه الذهبي ve ahraca hubnu huzaymete vebnu hibbâne fî sahiheyhima. Şeyh Rahmetullah Aleyh hadisin isnadı hasen ve sahihtir. Irak'i Irak'i onun senedi sahihtir dedi. Hakim hadisi sahihledi ve imamı Zehebi ona muvaffakat etti. E, hadisi İbni Kuzeyme ve İbn Hibban sahihlerinde tahrir ettiler dedi. Hadisi bize Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kıldığı vakit ayakkabısını sağ tarafına koymasın, sol tarafına da koymasın. Eğer sol tarafına koyarsa bu sebeple gayrısının gayrısının sağında olur ayakkabı bu fetekune an yemini gayrhi ifadesi Eğer kişi sol tarafına koyar da sol tarafında da insan varsa o insanın sağ tarafında olmuş olur ayakkabı İlla Elyakna <fetekune> ansahi <yesarihi> aadın ancak sol tarafında hiç kimse yoksa ayakkabısını sol tarafına koyabilir. O zaman sol tarafına koyabilir. Yoksa yani sol tarafında bir kimse varsa vel yadahuma beyne riclayhi iki ayağının arasına onu koysun. İki ayağının arasına onu koysun. Buyuruyor. Şimdi burada değerli kardeşlerim eee Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz namaz kılarken ayakkabıyla namaz kılmak mümkünse ayakkabıyıyla namaz kılar. Yoksa ayakkabısını çıkarması gerekiyorsa bir sebepten dolayı ayakkabıyı çıkarmak istiyorsa onu sol tarafına koyar. Ne zaman böyle yapar? Menferiden namaz kıldığında. Veya veya kendisi cemaatin sol başındaysa oraya bir başka kimse gelmeyecekse oraya koyabilir. Ama sol tarafında insan duruyorsa oraya ayakkabısını koyamaz. Ne yapması gerekiyor o zaman? Kiş kimseye o ayakkabının e, eziyet etmemesi için iki ayağının arasına koyması gerekiyor. Bu ve aleyküm selam bu e, tadili erkan, edep. Edep. Diyeceksiniz ki bu hadis günümüzde bize Neyi emrediyor? Günümüzde bizim camilerimizde ayakkabılık var zaten. Ayakkabılık var. Dolayısıyla insanlar oraya ayakkabılarını koyuyorlar. Doğru. Camiye gittiğimizde ayakkabımızı çıkardığımızda oraya koyuyoruz. Ama şimdi bu hadis bize nerede lazım? Evet, topluca namaz kılındığında lazım. Bir de bir de havanın havanın musait olduğunda özellikle cuma cuma gün caminin dışında namaz kılındığında oraya insanlar kendi seccadelerini alıyorlar veya kolü parçalarını alıyorlar dışarıda namaz kılarlar. İşte burada lazım bize. Şimdi insan herkes için söz konusu değil ama birçok insan için söz konusu ayak kokuyor Özellikle yazın sıcakta. Getiriyor ayakkabısını seccadesinin önüne koyuyor. Sen de orada onun yanındasın. Ne oluyor bu sefer? Sana eziyet veriyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onu istemiyor. Veya ayakkabı biçimsiz. Veya onda bir şey var. İnsanın midesini kaldıracak bir durum var. Ne yapması gerekir burada? Hiç kimseye eziyet etmemesi gerekiyor. Adap bu işte burada. Hadis burada bize ne yaptı? Bir terbiye, bir edep öğretiyor. İnsanlara eziyet etmememiz gerektiğini. Eğer sol tarafımızda kimse yoksa oraya koymamız gerektiğini. Çünkü orayı bizden başka kimse görmeyecek demektir. Ama varsa ayaklarımızın arasını aldığımız zaman onu saklamış oluruz. O ayakkabı da mı? Evet. Ha, Şimdi biz bundan önceki hadiste Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem min bir öğütü olmuştu bize. Ayakkabıyı çıkardığında insanlar da ayakkabıyı çıkarmıştı ve onlara siz ayakkabınızı niye çıkardınız demişti. Onlar da sen ayakkabıyı çıkardın olarak gördük. Biz de ayakkabılarımızı çıkardık dediklerinde Cebrail geldi bana Onda bir pislik olduğunu söyledi. Bundan dolayı çıkardım. Sizden biri mescide geleceği zaman baksın eğer ayakkabısında bir pislik varsa onu yere sürtsün. Çünkü o onu temizler demişti değil mi? Bunu yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla yani bu terbiyeyi aldığımız zaman Ama diyeceksin ki hadi unutuldu. Orada yapılacak bir şey yok artık unutulduysa. Ayakkabıyı çıkarmanın dışında yapılacak bir şey yok. Şimdi sağına koyman yasaklı. Soluna koyabiliyorsun kimse yoksa, varsa en saklanacak yer orası değil. Onu öğretiyor bu hadiste bize. Yasaklı ilgili herhangi bir keyif etme söz konusu değil. Yasak sadece sağ tarafı yasak. Evet. Neden? Vardır bir takım izahlar ama ben şu anda onu bilmiyorum yani. O, onu bilsem de, bilmesem de zaten meseleye direkt ta tahallük etmiyor. Yasağın hikmetini öğrenmiş oluruz biz orta. O yasağın e, yasak olma durumunu kaldırmıyor. Ama hikmeti bilmek açısından. Ben şöyle bir bağdaşım, e, cemaatle namaz kılmak pars. Ama soğan yendiği zaman o düşüyor, gelmesin diye. Onda hikmeti açık açıklıyor. Onda açık. Aynı, aynı şekilde insanlar rahatsız edecek şekilde. Yani ağır kokuların olduğunda da. Yani soğan illa soğan değil de. Çorabında veyahut başka bir şey. Elbette ki tabii. yani. Öyle abi abi. Yalnız burada şeyde soğan ve sarımsak meselesinde resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onda yani tahrimin e, sebebi mezkur orada hikmeti. E, melekler diyor, insanların eziyet gördüğü şeylerden eziyet görür diyor. Orada belli bir hadiste. Tahrimin sebebi var orada. Pekala. Haddesena Abdülvehhab ibn-i Necdet'e Haddesena Baqiyyetu ve Şuayb ibn-i an Anil Evzaiyi Haddesena Muhammed ibn-i Velidi An Sayyid ibn-i Ebi An Ebihi An Ebi Hureyre'te An rasulillahi Sallallahu aleyhi ve selleme İza salla ahadukum فَخَلَعَنَا لَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِي يَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجِلَيْهِ اَوْ لِيُسَلِّ فِيهِمَا قَالَ الشَّيْخِ رَحْمَتُ اللّٰهُ اَلَيْهِ إِسْنَادُهُ سَحِيْهٌ Şeyh Rahmetullah Aleyh, hadisin isnadı sahihtir dedi. Hadisi bize Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Ee, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Biriniz namaz kıldığı vakit, ayakkabılarını, namaz kıldığı ve ayakkabılarını çıkardığı vakit o ayakkabılarla hiç kimseye eziyet etmesin. Onları önüne koysun yahut da onlarla namaz kılsın. Yahut da onlarla namaz kılsın. Şimdi bu hadis biraz önceki hadisin aynısı anlam bakımından fark eden bir şey yok. Onu teyit etmiş oluyor hükmünü. Bu Davud'un bu hadisi getirmesi orada bir kelimenin Allahu alem bence izahı sadedinde. Yani ayakkabılarını ayakkabısız Namaz kılacaksa onu çıkardığında önüne koysun kimseye eziyet etmesin diyor. Ne sağına koysun ne soluna koysun kimseye eziyet etmesin kısmı var burada esas açıklayıcı olarak. Yani yasağında efendime söyleyeyim açıklaması gibi bir şey var. Evet yasağında açıklaması gibi yani niçin yasaklandığını biraz daha açıklamış oluyor bize. Ana göre 89. babımız Babus Salati Salat-ı Alel-Humuri e üzerinde namaz babı Haddesena Amru ibn-i Avnin Akbarana Halidun An-Işşeybaniyi An-Abdillahi ibn-i Şeddadin Haddesetni Meymûnetu bintul Harisi. Harithi Kana Rasulullah ﷺ, ma ve selleme hızaehu ve ana hâidun ve rubma asabini Ve kana yüceli alal khumreti. secede diyor. "Birisi" diyor. "Birisi" diyor. "Birisi" diyor. "Birisi" diyor. "Birisi" diyor. "Birisi" Ve ahrecahu ve keza abu Avane tefih sihahihim. Şeyh Rahmetullah Aleyh, hadisin isnadı, şeyheynin şartı üzere sahihtir. Ve şeyheyn onu e, ve Ebu Avane de e, sahihlerinde etmişlerdir dedi. E, hadisi e, Meymune Radıyallahu Anh'a e, Rivayet ediyor. Biliyorsunuz Meymune, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden bir tanesi ve Ümmül Muminin, müminlerin annesi bir hanımefendi. O bize tahdis ediyor. Şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar idi ve ben onun hayızlı olduğum halde hizasında bulunurdum. Yani namaz kıldığı yerin aynı hizasında olur idim. E, hayızda olduğum halde. E, bazen e, elbisesi secde ettiği zaman bana, bana isabet ederdi. Yani bana dokunurdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bir küçük seccade üzerinde namaz kılar idi. E, bu hadis ve bundan sonraki hadisler e, hasırdan seccade üzerinde namazla alakalı. Zaten humur kelimesi kişiyi kişiyi yere, direkt yere temastan engelleyen örtü demektir. Hamur, içki demektir. Himar, Başörtüsü örtüsü demektir. Humre ise seccade demektir. Hepsinde de mana aynı ama isimler farklı. Dikkat ederseniz. Hepsinde de örtücülük, sitir asıl. He? Hamır nedir? Şarap değil mi? Aklı örten der. Aklı setreden demektir. Anlatabildim mi? Himar başı örten kelime madde aynı. Ha, mim ra maddesi. Heh. Burada da mesela humre seccade. Humr'un çoğulu. Seccade ne? Kişiyi yere temastan engelleyen sıtreden demektir. Bizim seccade dediğimiz nesne, küçük sec seccadeler var ya o sonsuz olamıyoruz. Bize yerleşmiş öyle. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Tabu, onu, tabu diyorlar. Tabu. Olmuş, hah. Çok güzel bir kelime. Tabu olmuş onları terk eden. Yani evlerimizde evlerimizde nadide halalar var tertemiz. Şimdi orada namaz kılmak istediğimiz zaman haseten biz onu inşallah terk ettik de elhamdülillah. E, eşim terk etmedi ama. Ben terk ettim elhamdülillah. Normal. Sen singörüyorsun. Yani biz daha olsun tertemiz halılar. Mesela gönderiliyor, yıkanıyor. Yani halı yıkama fabrikalarına gönderiliyor, yıkanıyor. Onun üzerine bir ayrı yeten bir seccade. Halıdan seccade veya ince seccadeler var ya, hacca gidenlerin getirdiği hediye var onlar Onlara bir şey seriliyor yani. Sen, bunun üstünde kullanıyorsa zaten o halı pis demektir. Değil mi? Öyle bir durumda yok. Alışkanlık çocukluğundan belli. Evet, Şimdi küçücük bebekken o dedesinden, babasından, annesinden Çevresinden hep böyle görüyor yani. Onsuz namazın sanki e, temiz olmayan bir mekanda kılınıyor gibi bir addetme var yani. Böyle bir düşünce var Ve yani. Vesveseden bir cürit diyebilir miyiz? Ya. Yalnız buradaki yani kardeşlerim e, hasırdan olan, e, hurma, e, hurma lifinden dokunan hasır şeyler. Bizde de berdiden dokunurdu eskiden biliyor musun? Hasırlar küçük hasırlar olurdu. Küçük seccade şeyler ben hatırlıyorum yani. Vardı. İnceydi onlar o kadar. Yani eve e, halı babında e, serilen hasır gibi değildi. Kalın değildi o kadar perden. Yani bu hadiste kastedilen şey bu. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde kılardı. Peki Ebu Davud bunu niye getirdi? Bunun üzerinden namaz kılmanın caiz ve mubah olduğunu. Çünkü bazı insanlar namaz kılmanın toprak üzerinde olmasını iddia diyorlar. Eskiden gel eskiden beri böyle bir şey var. Hala mesela Rafiziler bunu terk etmediler. Ne yapıyorlar? Toprak üzerine secde ediyor diyorlar. Taşları var. İşte o Kerbela toprağından özel mühür diyorlar ona. O yapılıyor. Bunu terk etmiyorlar. Niye? Ne olursa olsun pis diyorlar. Ben görüyorum İstanbul'da birkaç kez tevafuk etti gördüm adam taşı yokmuş üzerinde. <gülüyor> Cebinden kağıt çıkarıyor. Onun üzerine koyuyor veya mendil çıkarıyor onun üzerine görüyor. O bir tarafı şey görüyor. Şey, Temiz görmüyor. Bu da bir sapıklık tabii ki. O, o da bir, tadı, yani Hepsi. bir Dolayısıyla Abu Davud rahimahullahın bu hadisi bize getirmesindeki gaye bu. 90 babımız babus salate al-hasire şimdi hasir ile humra arasındaki fark ne? Birisi büyük, birisi küçük. Hasir dediği büyük ebatta olan. Bu küçük ebatta olan. Hasır yani yer gibi evet. şey bu. bu da hurmalifinden yapılıyor. Sözlüğe bakarsanız görürsünüz zaten. Haddesena Ubeydullah ibnu Muazin Haddesena Ubeyyun şey özür dilerim haddesena ebi haddesena şubetu an enes ibni sirine an enes ibni malikin qale qale raculun min el ansari ya resulallah inni raculun dahmun ve kana dahman la astatiu en usallee muke ve sanaa lahu ve daaahu ila beytihi فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك فنظه له طرفا حسير لهم فقام فصلى ركعتين قال فلان بن الجارودي لأسيبني مالكين كان يصلي ده قال لم أره صلى إلا يومئذ .Çal Şeyh rahmetullah aleyh. Konu isnadı o sahih ona şartı şeikheyne. Ve akrajı onunun al Bukhari. Döne. Konu. F. C. L. Hatta arak. Nasıl. C. L. I. F. A. K. T. Şeyh rahmetullah aleyh. Şartı üzere sahiptir. Şeikheyn. Onu Ee, özür dilerim ee, şey heyden buhari onu bu e, Hatta Ere keyfe tu Salifekte diye kısmı olmaksızın ...tahric etmiştir <gülüyor> Hadisi bize Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ensar'dan bir kimse, bir adam Ya Resulullah kuşkusuz ki ben çok iri bir adamım. Enes bin Malik araya giriyor. Adam çok iri idi diyor. Bu ravinin ravinin hadise idraci yani onla olmayan bir kelime olarak, cümle olarak sokması, idraç diyoruz işte buna biz. Bu, <gülüyor> Enes bin Malik'in idracı diyorlar. Yani adamın halini haber verme diyetiyle. Veya Veya Malik'ten rivayet eden, Enes bin Malik'ten rivayet eden bir insanın, Adam, ben çok geniş bir adamım. İri bir adamım. Seninle birlikte namaz kılamıyorum. Burada yine bir açıklayıcı idraç var. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem için yemek yaptığı ve onu evine davet etti. Bu ara. Şimdi hadisin devamı. Adam diyor ki ben çok iri bir adamım. Seninle birlikte namaz kılamıyorum. Fesalli. Namaz kıl. Hatta erake. Nihayet sonunda yalnız namazın sonunda namazı kılarken... Seni göreyim keyfe tusalli nasıl namaz kılıyorsun. Yani namaz kıl nihayet ben senin namazını göreyim. Fe'akte diye bik. Bundan sonra da sana iktida edeyim. Yani sana uyayım. Senin gibi yapayım. Fe nadahu lehu tarafa hasirin lehum. Onların hasırdan o kilimlerinin hasırdan kilimlerinin uç tarafını suladılar fekame <Sessizlik> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı fesalla rekateyn 2 rekat namaz kıldı. Jarut oğullarından falanca Bukhari'nin rivayetinde rajulun min alil jarut diye geliyor. Bu bu kısım Bukhari'nin rivayetinde raculun min alil carut. ailesinden bir adam veya oğullarından bir adam Enes bin Malik'e Li Enes bin Malik Enes bin Malik'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duha namazını kılıyor muydu diye sordu. Enes ona cevaben, "Lem arahu salla illa yavme ilin. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi sellemi duha namazını kılarken görmedim. Sadece o gün gördüm" diyor. Sadece o gün gördüm diyor. Şimdi burada bu hadiste bir bu Davud'un kastı. Hasır üzerinde namaz kılmak caiz mi? Konuuydu, değil mi? Konuuydu. Onu ispatsa dedin Yani bu caizdir. Demesah dedin Bu hadisi bize ileriye sürdü. Şimdi bu hadisten elde edeceğimiz, elde edeceğimiz bir başka şey var burada. O da Enes bin Malik'in duha namazı ile ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiili sünnetini anlatmış olması. O da diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi duha namazını bizatihi kendisi kılarken görmedim sadece o gün gördüm diyor. Ayşe validemizin bir hadisi var buna benzer görmedim diyor. Onda sonra onda gerçi iki tane rivayet var da. Çok az olarak gördüğünü anlatan tam böyle değil de lafız, manacihetiyle bir hadis var. Bir de Mekke'nin fethinde Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in sekiz rekat olarak bir duha namazı kıldığı var. Fiili sünnet olarak. Ama kavli sünneti bununla ilgili kavli sünneti çok Dolayısıyla bu hadiste yine o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duha namazını fiili olarak kıldığı hadislere bir başka şahit olmuş oldu. Evet. Burada hadisteki o şaşırtıcı yani nasıl bir irilikle olabilir ki sizinle babamıyorum diye yani çok iri o Sadece 2-2 metre, 20 santim olur. Yani, e, benim asıl mantığım almıyor. Yani nasıl bir irilik ki cemaate katılıp e, kullanmıyor? Demek ki o seviyeye gelmiş ki Resul-i ona izin veriyor. Çünkü bir başkasına izin vermiyor biliyorsun. Evet. Şimdi e, bizim bir arkadaş vardı. Ve vefat etti Allah ona rahmet etsin. Bu arkadaş biraz hem çok iriydi hem de şey böyle rahatsızdı. Mesela cuma namazına gelirdi. Cuma namazını e, gelirdi. Sünneti kılarken sünnetini bozardı. Sünnet kılarken giderdi. Çakalıza gelirdi. Abdest alırdı. O eğilme kalkma anında şey yapardı. Kendini tutamazdı. Şu beyin de vardı rahmet olduğunu ismini İri yer bir arkadaştı. İşte bu insanların durumları farklı biraz yani. Demek ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kör bir insana izin vermiyor, ona izin veriyor. Kör bir insana ezanı işitiyor musun diyor, o işitiyorum diyor. Ne diyor ona? İcabet et diyor değil mi? Gelecek. Buna ne yapıyor? Müsaade. Kendisi gidiyor ona namaz kılıyor. Ona gösteriyor namaz kılacağını sen niye cemaati terk ediyorsun demiyor. Demek ki bu bu insan mazur. Bu insan mazur. Eee öyle obezeler var ki şimdi insanlar ne ruku edebiliyorlar ondan ne bir şey debiliyor. Oturarak. Oturarak namaz kılıyorlar. Zaten alimlerimiz de o gibi insanlara oturarak namaz kılmasını şey yapıyorlar. Fetva veriyorlar. Ne eğilebiliyor ne kalkabiliyor insan. Secdeye gitse secdeden ayağa kalkıncaya kadar zaten öbürünün namazı bitmiş oluyor. Ama Kalkamıyor. Heyeti temsiliye gibi sandalilerin üstünde tespih tanesi gibi diziliyor. <gülüyor> Allah yardım etsin. Normalde de yürüyor. Geliyor, benim gibi. Belki biraz bir alıyor, belki kardeşim sen bu devletin <gülüyor> mahamında oturuyor. onlardan konuş onlara nasihat et biraz. Bizi zaten hiç kimse dinlemiyor. Bizim Ama devlet de resmi devletin yani. resmi devletin etiketi yok ya bize mahamında oturmuyor kimse dinlemiyor bizi. Ne, ne anlatırsam anlatayım ben. Bize de işini Sana da işini mi yapıyorlar? Bir tane de ilahiyat bitir kardeşim. Azaldı. 658 numaralı hadisimiz. Hadisena Muslim ibn İbrahim. Hadisena el Müsenna İbn Saîd. Hadiseni Katâde tu an Enes'in. Eee, en-nebiy sallallahu aleyhi ve selleme kâne <Sessizlik> yezuru umme Süleymin. Fe tudrikuhu <Sessizlik> salâtü <Sessizlik> ahyânen. Feyusallî alâ bisâtin lenâ. وهو حصير تندحه بالماء قال الشيخ رحمه الله عليه قلت اسناده صحيح على شرط الشيخين واخرجه بنحوه وصححه الترمذي Şeyh Rahmetullahi Aleyh şöyle dedi. Hadisin isnadı şeyheynin şartı üzere sahihtir. Onu bir benzeri olarak şeyheyn e, tahriyc etti. Tahrir ettiler. İmam Tirmizi de onu sahihledi. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. E, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, Ümmü Süleym'i ziyaret ediyor idi. Ee, bazen namaz o ziyaret esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idrak ediyor idi. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim e, seccademiz üzerinde yani halımız üzerinde namaz kılıyordu. O hasırdan idi onu su ile suluyorduk Yani ona su serperek temizliyorduk. Ondan sonra onun üzerinde namaz kılıyordu diyor. Burada Tendahuhu Bilma Ümmü Süleym'e gidiyor büyük bir ihtimalle. Yani Ümmü Süleym onu üzerinden su serpiyor, onu suluyor, onu temizliyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu üzerinde namaz kılıyordu dedi. Evet. Yani konu aynı şey. Evet. Yine efendim hasırdan, e, efendime söyleyeyim seccadeler üzerinde, yaygı üzerinde namaz kılmanın caizliğini anlatıyor. Burada bir tane daha hadis var. E, onu da okuyalım. Ondan sonra e, yeni bir bab oluyor. Onu okumayalım. Bir, hadis bir tane hadis okuyacağız. O da zayıf saatin Hadis daha doğrusu zayıf. Bir kısmı zayıf, bir kısmı sahih bir hadis. Onu inşallah okuyalım. Sonra bitirelim. Safbaplarına yönelik bir hadis kalıyor. Sonra. Peki. Peki. Peki. 659 numaralı hadisi okuyorum. Haddesena Ubeydullah ibnu i Umar ibn-i Meysurete ve Uthman ibn abi Şeybete bir mana el-isnâdı vel hadisi. Kâla Haddesena Ebu Ahmed-i Zübeyriyü an-yûnü seb-nil harisi <Sessizlik> An-ebi-i an-ebi-hi an-il-mugiyyret ibn-i şubete kal. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli alal hasiri ve fervetil medbuqati. Kaleşşeyk rahmetullahi aleyh, kultu isnaduhu da'ifun. Lehu illetani. Yunus ibn-ul-harifi da'ifun. Ve validu özümü Ubeydullah ibn Hatim, hadithu, hasiri, fil kitabı lahar. Sheikh dedi ki, hadisin isnadı zayıftır. Onun iki tane illeti vardır. Birincisi senetteki Yunus bin Harith, bu insan zayıftır. Ve Ebi Aun. Denen kişinin babası onun ismi Ubeydullah bin Said-i Thakafi'dir. Meçhuldür bu da. Ebu Hatim'in dediği gibi. Hadisi İmam-ı Zehebi Yunus'un münkerlerinden olarak saymıştır. Ama hasır üzerindeki namaza gelince e, <gülüyor> o sahihtir. Geçen hadis, sahih hadislerin sebebiyle. Burada Öyleyse hadisin bir kısmı sahih, bir kısmı sahih değil. Şimdi hadisin metnini okuyalım. Mugire bin Şube e, rivayet ediyor ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerinde ve tabaklanmış derinin üzerinde namaz kılardı. Hasırın üzerinde namaz kılardı kısmı sahih geçen hadislerden bildiğimiz kadarıyla. Tabaklanmış deri üzerindeki namaz ise bu kısım zayıf olarak kalıyor. Bu kısıma zayıftır diyor. Hatta bir bu kısmı e, ö, şerh ederken e, bazı alimlerin yanında tabaklanmış deri üzerinde namaz kılmak sahihtir diyor. Şimdi tabaklanmış deri üzerinde namaz kılmanın sahih olması ayrı şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o deri tabaklanmış deri üzerinde namaz kıldığını, namaz kıldığının ispatı ayrı şey. Bunu birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eee Taharatte biz gördük. Biz gördük. Sen iyice hatırlama ikinizin iyice hatırlaması gerekiyor. Eyyuma İhabun Dubega fakat tahure hadisi vardı değil mi? Hangi deri tabaklanırsa hangi deri tabaklanırsa o tahurdur diyordu. Temizdir diyordu. Şimdi temizlenmiş tabaklanıp temizlenmiş deri üzerinde namaz kılmanın sahihliği ayrı bir konu. Yani o aklımızda diye bu hadisin bu kısmı da sahih demememiz gerekiyor. Resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi tabaklanmış deri üzerinde namaz kılması ayrı bir şey. Anlatabildim mi? Yani onu şahit gösteremeyin. Ya, o Hayır. Hayır gösteremeyiz. Çünkü burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tabaklanmış deri üzerinde namaz kıldığı ap ayrı bir bilgi ister, bir görgü ister değil mi? Fiil He. Dolayısıyla bu kısmı birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Hadisin birinci kısmı sahih demiştik zaten. Kısmı... Sen ne diyordun Ayhan? Sonra... Bir hadis daha okuyun mu diyordun bana? Evet. Bir bab, bir hadis kaldı. Bunlar olsa saf babları başlıyor ya onlar. Peki Orada okuyalım. Babur racüli yescüdü ala fevbihi. 91. bab. Adam elbisesinin üzerine secde eder babı. Yani bu babta kastı kişi secdeye secdeye eğildiğinde herhangi bir sebepten dolayı elbisesinin bir parçasını, kolunu, yakasını oraya secde edeceği yere yayar, onun üstüne secde eder. Manasına bu. Gelecek saat, aşağısındaki hadis bunu açıklayacak bize. Haddesena Ahmet ibn-i Hanbel rahimahullah haddesena Bişrun yani İbnül Mufaddali Addesena, غالب ابن القتانو, أن بكري بن عبد الله أن إنس ابن مالكين قال: كنا نصلي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطيع أحدنا، فإذا لم يستطيع أحدنا أن وجهه من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه. قال الشيخ رحمه الله عليه قلت: إسناده صحيح على dedi ki hadisin isnadı şeyheynin şartı üzere sahihtir Şeyheyn onu e, ve Ebu Avane de e, bu hadisi sahihlerinde tahric ettiler İmam Tirmizi hadis hasendir, sahihtir dedi. Enes bin Malik radıyallahu teala anhu rivayet etti ve dedi ki e, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte e, hararetin şiddetli olduğu anlarda namaz kılıyor idik. Birimiz Yüzünü yere koymaya güç yetirmediği, güç yetiremediği vakit elbisesini yayıyor ve üzerine secde ediyor idi. Gördüğümüz gibi yazın en şiddetli sıcaklarında, hasleten öğle namazında ve ikindi de, de öyle biz çünkü... Kıldayken Karaçı'da da çok sıcak oluyordu. 42 derece, 45-48'e kadar çıkıyordu. Kapalı olduğu halde yere, mermer zemine başımızı koyduğumuz zaman sıcağı bayağı hissediyorduk. Bir de dışarıda, arazide, böyle düşünün dışarıda. Böyle bir durumda sıcak olduğu zaman insan alnını oraya koyduğu zaman yanmasından, eza görmesinden, endişe ettiği zaman, Elbisesinden bir şeyi oraya yayar, onun üzerine secde edebilir. cumhur ulemaya göre bu mubahdır, caizdir. Sadece şafiler buna karşı çıkıyorlar. İmam-ı Şafir Rahmetullahi Aleyh buna karşı çıkıyor. Onu şeye benze diyor. Onun görüşüne göre, mezhebine göre bir insan başında kalın bir sarı olsa sarıyla beraber secdeye gitmez. O sarığını yukarıya kaldırır alnı yere isabet etmesi gerekir diyor. Bu nada bir hadisle, bir hadisle eee istidlal ediyor. O da ben 7 uzuv üzere secde etmekle emrolundum. İki el, 2 diz, iki ayak ucu ve anlamı derken Resul Ekrem bununu da gösteriyor. Şimdi bu hadisten yola çıkarak bunun bunun yere teması gerekir diyor. Ama bu hadis onun kayıttaycı bir hadis. Çünkü Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabu o fiili yaparken e, onlara e, izin veriyor olması, onlardan gafil olmayacağı cihetiyle Ama olayı nezih tutuyor yani. yani. Tabii. Sözün bu mesela yüzünü yaka yaka sezdediğin halli evet. mi ne hakikate, değil mi? yanlış evet, namazdan çıkın yani. Bak. Dolayısıyla namazın en azın en basitinin huşusunu bitirir bir insan korka korka başını koymaya başlar. Yani rahat secdeye gitmesi gerekirken endişeyle secdeye başını koymaya başlayacaktır. Bu da onun huşusunu alıp götürecektir ki aslı e, o namazda. Hmm. Allah. In. Bir iki hadis diyor namazda eza gideriliyor yani. İnsan üzerinde bir eza varsa aklet diyor yoktur. Elbette ki onların giderilmesi diyor işte. Yani şey İmam El-Khattabi Rahimallah benim veya hoşuma giden sevdiğim alimlerden bir tanesi. Kendisi Şafi olmasına rağmen buna karşı çıkıyor. Onun görüşünü naklediyor. Ama diyor Hanefilerden Efendime söyleyeyim. Malikilerden, Hanbelilerden ve Hadis imamlarından bunun muhalifi fetva verilmiştir doğrusu da. Yani onları zikrediyor. Ona da Sesini çıkartmıyor zaten orada. Dolayısıyla bu mubah bir fiil yani. Evet. Bugünkü derste baya bir uzadı. Yok, 55 dakika. Fiyer şey olacak? 65 dakika.